...Türkçenin ifade gücünü evet. anlatmak için. Kadişah işte şey olmuş, bir, bir hafta on gün kar yağmış. Eskiden çok yağardı ya, Aralık'ta başlardı, Şubat evet, sonuna evet, kadar evet. kar yağardı ya. Sizin çocukluğumuzda, talebeliğimizde falan ya, okula gidip gelirken... Hı -hı. ...aylarca kalk kalkmaz ya. Bir hem biteceği zaman yenisi su yağardı. Evet. Altı buz tutmuş. Üstüne yeni kar yağıyor falan. Düşenler, kalkanlar, şeyle yani böyle. Ben İstanbul'a geldiğim o ilk seneler öyleydi kışlar. Şimdi İstanbul'a kar yağıyor. Ertesi günü bakıyorsun, tekrar Yok, Yok. Neyse, kar'dan sonra güneş açmış. Lala demiş, teddil gezeceğiz demiş padişah. Bakalım hangi kimin ihtiyacı var, kimin odunu yok, kömürü yok, neyse nedir ne değildir. Fatih şey işte şeyden çıkıyor top kapıdan. Laleli. Ondan sonra Koca Mustafa Paşa Haseki falan o zaman bu caddeler yok tabii. Ara sokaklardan geçerek şeyden o Yeni Kapı'dan Zeytinburnu tarafına geçiyorlar. Vezirle beraber dinliyor ama padişah şikayet var mı sağdan soldan falan. Ya i̇şte yolda gördüklerine soruyor. Bir amca yaşlı bir amca padişah kimse bildiği yok. Gitmiş bakmış ki bir adam o soğukta karlardan eriyip gider o dere suyunda deri tabaklıymış. Demiş şuradan şu amcaya bir selam verelim, biraz konuşalım demiş. Selamün aleyküm ustabaşı demiş padişah. Selam alınca bakmış adam şöyle bir, o derici. Aleyküm selam sultanı Cihan demiş. Padişahla vezir birbirlerine bakmışlar. Bu adam bizim tedbir kıyafetinde padişah olduğumuzu nasıl tanıdı falan. Evet. Yahu demiş usta altılarda ne yaptın ki demiş. Bu soğukta demiş böyle çalışıyorsun falan. Vallahi sultanım demiş altıya altıya katmadan 32'ye yetmiyor demiş. E peki demiş geceleri kalkmadın mı demiş. Kalktım ama ele yaradı demiş. Ben sana bir kaz göndersem yolar mısın demiş, <gülüyor> hiç hiç bir yaklatmadan yolarım sultanım demiş, hiç sessiz kazmadan Neyse hayırlı işler dilemiş, gitmişler. Tam ikindi üzere tekrar saraya gelirken demişler, Lala biz o deri tabaklayan ustayla ne konuştuk demişler. Vallahi padişahım demiş, sen bir şeyler söyledin, o bir şeyler söyledi ama. Ben hiçbir şey anlamadım demiş. İkinizin ne dediğini anlamadım falan deyince. E demiş Lala olur mu yani? Yedi kat yabancı benim ne dediğimi anlıyor. Sen benim vezirimsin. En yakınımda kadar senin beni herkesten seni iyi anlaman lazım. Demiş bunun manasını Yarın sabaha kadar Düşün taşın bul getir bana falan deyince Padişah biraz da tehditkar bir dille Yani bilmezsen Yapmazsan sen bilirsin manasını. Yani en azından azildir yahut sürgündür falan. Tabi padişah içeri girmiş saraydan. O koşa koşa gitmiş oraya. O da usta da artık akşam yaklaşıyor diye şey etmiş, eşyaları topluyor, derileri falan. Tam gidecek. Dur dur demiş, yakalanmış falan. Ne var demiş. Efendim demiş, kusura bakma. Biz demiş öyleyim buradan geçerken sana demiş selam verdik halini hatırını sorduk siz demiş bir şey söylediniz padişahımız bir şey söyledi ben demiş ne konuştuğumuzu öğrenmek için geldim demiş ama neferim benimle padişah arasında sır demiş bu herkese söylenmez ki demiş ya yapma etme bir kese altın verelim demiş ve o zaman olur demiş. Ama diyorum. bir de keseyi de söyle Ozan bilmeyen vardı padiş, şeyi. padişah şimdi bir kese altın beş altındır halk arasında sarayda yirmi altındır yani beşi bir yerde yani, beşi bir yerden beş parmak ya evet. bu evet. halk arasındaki bir kese altın şimdiki Üç. beşi bir yerde işte tam beşi bir tamam. yerde yani tam altından şimdi onu tek olarak yapıyorlar bir de yarımları var onun evet hocam iki buçuklar ama sarayda on buradan on da ayak parmakları. Yirmi altın bir kese altındır. <gülüyor> <gülüyor> demiş ki yahu demiş padişah selam verdi demiş ben de demiş benim işim demiş dericilik ben deriden, kürkten çok iyi anlarım demiş. Baktım ki demiş padişahın üstündeki kırk ancak bunu padişah diyebilirdim demiş. O kadar pahalı bir külk vardı ki demiş padişahın şifrıtında. Baktım demiş düşündüm düşündüm bu bu kürkü kim diyebilir demiş. Sordum söyledim demiş o da doğru çıktı falan demiş. Al bir kese altın demiş. Peki demiş ondan sonra altı otuz iki bir şeyler konuştunuz demiş. O ne oluyor demiş. Aman efendim o da bir sır demiş. Onun için bir kese altın vermişti. <gülüyor> bir kese altın noktada vermişti. <gülüyor> evet. Şimdi... Demiş ki... 6 ay yaz, 6 ay kış. 6 ay yazın. Niye çalışmadınız ki? Bu soğukta, bu karda, kışta... ...bu deriyi yapıp da geçirmeye çalışıyorsunuz. O da dedi ki... ...yaz, kış çalışmazsak yani 6'yı 6'ya katmazsak... 32'ye yetmiyor. Yani geçinemiyoruz. Dişe 32 dişe yetmiyor. Hep bizim yaz ve kış çalışmamız lazım. Dedi demiş olan. Pekâl bir kese altın. Peki demiş ondan sonra demiş gece kalkmaktan falan bahsetti demiş padişah. Sen de demiş kalktık ama ele yaradı. Bu el kim gece ne demek falan deyince. Ya demiş o da bir kese altın demiş, o da sırdır demiş falan. Neyse o bir kese altını da vermiş. Demiş ki, yani gece kalkmadınız mı, çoluk çocuk yapmadınız mı? İki tane kızımız oldu da, demiş, başka yerlere gelin oldu gittiler. Onların işe yaradı. biz yine karı koca tek başıma çalışmak zorundayım demiş falan. Ha demiş falan. Peki demiş ondan sonra da bir kazdan falan bahsetti demiş padişah. Aman devletlüm demiş. Onu da artık siz anlayıverin demiş. <gülüyor> <gülüyor> Bu kaz göndersem yorar mısın? Diyaklatmadan evet. <gülüyor> <gülüyor> yormuş. Diyaklatmadan yormuş. Evet. Aman demiş devletlüm demiş. Onu da siz anlayın artık bana.